Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yazar Lev Nikolayevich Tolstoy. Rusçadan Azerice'ye çeviri Profesör Doktor Telman Hurşidoğlu Aliyev. Vakıf Tehmezoğlu Halilov. Azerici'den Türkçeye çeviri Arif Arslan. Kara Kutu Yayınları. Muhammed her zaman evangilizmin Hristiyanların üstüne çıkıyor, o insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Lev Nikolayevich Tolstoy Yayıncının notu İnsanların bilmesi gerekenler Tolstoy'un İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisleriyle ilgili risalesi yani kitapçığı uzun yıllardır Türkiye'de yayıncılar arasında bilinen ama okuyucuya sunulamayan gizemli bir eserdi. Çünkü Tolstoy gibi dünyaca ünlü bir yazarın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ilgi duyması ve bunu derleyip Rus halkıyla paylaşmak adına yayımlaması inanç ve kültür dünyası içinde alabildiğine önemli Tolstoy'un Hindistanlı alim Abdullah el Sühreverdi tarafından hazırlanan Hz. Muhammed'in hadisleri kitabından derleyip seçtiği hadislerden oluşan kitapçığı orijinaliyle birlikte ortaya çıkartmak ve basmak ciddi çabalar ve araştırmalar gerekirdi bizim için. Tolstoy'un yalnızca İslam peygamberinin hadislerini derleyip kendi imzasıyla basıp yayınlamasının bile ne kadar önemli olduğunu bilmemize rağmen bu kitapçığı destekleyen unsurlarla var olan derlemeyi bir proje haline getirmenin daha iyi olacağını düşündük. Ve Tolstoy'un Müslümanlık ve İslamiyetle ilgili yazışmalarını ve anekdotlarını da elinizdeki esere farklı bölümler halinde koymaya karar verdik. Söz konusu mektuplara ve anekdotlara ulaşmak için ciddi araştırmalar yapılıp belgelere ulaşıldı. Ardından ise asıllarına sadık kalınarak yeni bir edisyon ile sizlere sunuldu. Aslında Tolstoy'un Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini derleyip Çarlık Rusya'sında basması bile başlı başına bir olaydı. Bunu da kesinlikle biliyorduk. Çünkü Tolstoy gibi bir dahinin seçme hadisleri derlediği sırada hangi düşünce ve duygu ile bunu yaptığını hayal etmek ve onu anlamaya çalışmak bile insanın ufkunun genişlemesinde ciddi yardımlarda bulunabilirdi. Ama her şeyden önemlisi Tolstoy gibi bir dahinin Müslüman olma ihtimali ve İslam'a duyduğu hayranlığın bir ifadesi olarak küçük de olsa böyle bir derlemeyi hazırlayıp insanlarla paylaşmak arzusunda olması ve bu kitapçığı bastırmasıydı. Amacımız olmayan bir olguyu, düşünceyi veya yazını varmış gibi sunarak bilinç altlarını aldatmaya yönelik bir girişimde bulunmak kesinlikle değil. Var olanın ve gerçek olduğuna inandığımız şeylerin üzerindeki gizem perdesini kaldırarak belge, bilgi ve kaynaklarıyla sunmak çünkü bizim için Tolstoy'un eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı aklı başında olan her prost, provoslav yani Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi sözü dahi bir kitap hacmindeki bilgi ve anlam kadar değerliydi ve insanlar ünlü yazarın bu inanç kültüründeki değişimini ve değişim sancılarını bilmeliydi Rasih Yılmaz ön söz Tolstoy'un inancı. Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un Hazreti Muhammed ismindeki risalesinin kitapçık bir sürü özelliği vardır. Özellikle bu eser baskı döneminde Hristiyan Rusyası'nda yazılıp 1909 yılında yayımlanmıştır. Bu risaleyi Rusya'nın ve dünyanın önemli yazarlarından biri, yaşadığı sürede dahi klasik kabul edilen Rus yazarı yazarın Lev Nikolayevich Tolstoy derlemiştir. Büyük mülk ve servet servet sahibi olan Lev Tolstoy, dini inançlarının sağlam olması ve doğru olana hizmet etmesi ile tanınmaktadır. Benzerlerinden farklı olarak o şövenistçe dinde ayrım yapanlardan olmamıştır. Bu doğru olana tutkunluğu ve dünyevi değerlere kıymet vermemesi onu dini gerçeklere yaklaştırmıştır. Lev Tolstoy Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam dinine duyduğu hayranlık sonucu derlediği bu eseriyle hiç kimseyi özellikle yüksek kültürlü ve dini bilgilere sahip çağdaş dünyada öncel olan Türk okurlarını hayrete düşürmeyecektir diye düşünüyoruz. Lev Tolstoy bu kitapçığı Çarlık döneminde değerleyerek kendisinin de diğer eserleriyle birlikte 1909'da yayınlatmıştır. Tolstoy bu eseriyle Rus okurlarını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle tanıştırmıştır. Cesaretle söyleyebiliriz ki böylelikle onların dini düşünce ve terbiyesine tesir etmiştir. Burada hem Hz. Muhammed'in benliği, ilahi kudrete dayanan fikirleri, aynı zamanda Rusya'da dini mümin sayılan Tolstoy'un takdimleri kitapçığın etkisini artırmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde, Lev Nikolayevich Tolstoy'un eserleri tekrar tekrar basılırken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'e girmeyen hadisleri derlemesi nedense hiç yayımlanmamıştır. Ses, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin ilk yıllarında insanlara ateistlik kimliği zorla kabul ettirilmiştir. Bu kimliği kabul etmediği için 1938 yılında Represiya kurbanları olarak anılan birçok insanla idam edilmiştir. Böyle bir dönemde doğal olarak Tolstoy'a da istisna gö gösterilmesi düşünülemez. Bu sansürcü yaklaşıma bir örnek vermek gerekirse 1978 yılında kitapçığın yayınından 70 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük dergisi olan Azerbaycan'da bu risalenin giriş bölümüne de ek olarak Türk asıllı bir generalin eşi olan Y. Kilova'nın Tolstoy'a yazdığı mektubu Azeri Türkçesine çevrilerek yayınlatmak istenir. Bakü Sansür Kurulu yayına izin vermez. Sebepse Tolstoy gibi bir dahi Rus yazarın İslam dini ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yüksek ve olumlu fikirler dile getirmesidir. Redaktör bu yazı yüzünden derginin yayınını uzun süre geciktirir ve izin için bu kez Moskova'ya başvurulur. Oradan evet yayınlanabilir cevabının gelmesiyle Risale ve Mektuplar Okur'la buluşur. Böylelikle bu kitaptaki mektuplar 1978 yılında ilk defa olarak Azerbaycan basınında Azeri Türkçesinde ve Rus dilinde yayınlanır. Tolstoy'un derlediği risale ve mektuplar oldukça ses getirir. Ancak Tolstoy gibi dahili bir kalem sahibi, İslam'a büyük rağbeti ve saygısı olan bir şahıs, eserine isim seçerken metodolojik bir yanlışa düşer. Bize göre İslam, Rus İmparatorluğu döneminde açıkça yasaklanmasa da Rusya'da öğrenilmesi mümkün olmayan bir dindi. Bu yüzden Tolstoy da Risalesini isim seçer, seçerken metot olarak bir yanlış yapmıştı. 70 yıllık Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dini değerlere yeniden önem verilirken Lev Tolstoy'un Risalesi 1990'da kendi dili olan Rusya'da basılmıştır. Maalesef Tolstoy'un hatasını Risale'nin Azerbaycan baskısının editörlüğünü yapan yayıncı Kayıbov da tekrarlamıştır. Bizse bu kitabı çevirirken yapılan isim yanlışlığını İslami terminolojiyi baz alarak teknik bir hata kabul edip düzeltmek zorunda kaldık Tolstoy'un yayımladığı sırada Risale'nin adı Hz. Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri idi. Bizce bu isim yanlıştı çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Hadis ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Doğrudur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçilmiş gibi bir kuldur ama yine de kuldur. Bu konuda biz de Tolstoy'un risalesinin isminin Hazreti Muhammed olarak sunulmasının daha doğru olduğunu düşündük. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir konuya da temas etmek istiyoruz. Rusya'da Rus milletinden İslam'ı kabul etmiş Valerya Prohova adında bir kadın vardı. Bu kadın bir Arapla evlenmiş, 11 yıl eşiyle birlikte Suudi Arabistan'da yaşamıştı. Bu arada İslam dinini iyice öğrenmiş ve Müslüman olmuştu. Prohova Kur'an-ı Kerim'i Rusça'ya tercüme etmiş, ilahiyatçılar da bu tercümeyi beğenmişlerdi. Prohova hanım cesaretle Tostoy ve İslam konusunu medyada çok ciddi bir şekilde aydınlatmıştır. Bayan Prohova Tolstoy'un ömrünün son zamanlarında İslam'ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa verilmeyi vasiyet ettiğini Sovyet medyasında dile getirmiştir. Sovyet hükümeti uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalışmıştır. Bayan Prohova bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp yayınlanmasını sağlamıştır. Bayan Prohova'nın açıklamalarına göre Tolstoy İslam kuralları ile defnedilmişti. Onun mezarının üstünde Hristiyan sembolü olan haçın olmaması da bunun açık diliği olarak gösterilmişti. Rus halkı özellikle Rus aydınları ve bilginleri Tolstoy'u ilahi kuvvete sahip birisi gibi seviyorlardı. Ve onun İslam'ı kabul etmesi Rus toplumu içinde İslam'a güçlü bir akım başlatabilirdi. Bu yüzden de Tolstoy'un İslam'ı kabul etme ihtimalini dahi gizli tutmaya çalışıyorlardı. Rus devleti Tolstoy gibi bir dahinin İslam'a saygısını ve Müslüman olduğunun topluma duyurulma izni izin veremezdi. Bu yüzden Tolstoy'un Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini derlediği Risalesi yani kitapçığı uzun süre insanlardan gizlendi. Bu kitapçıkta yer verilen hadisleri ve diğer İslami konuları ha dikkatle inceleyip Türkçe'ye çevirerek Türkiye'de yayınlanmasında yardımcı olan Doktor Arif Arslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Profesör Doktor Telman Hurşidoğlu Aliyev, Vakıf Tehmez Ali Oğlu Halilov, Bakü, Azerbaycan, Nisan 2005 Sonuç Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayran bir yazar Tolstoy. Tolstoy'un Müslüman olarak son nefesini verme ihtimalini bilmek dahi bir Muhammedi olarak alabildiğine sevindirici bir durumdu bizim için. Ve bu yüzden olsa gerek böyle bir dahinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ilgili bir derlemesinin Türkçe'ye çevrilip kazandırılmasında katkıda bulunmak şahsım adına onur vericiydi. Kaptan Kusto Müslüman olduğunda Fransız Meç dergisinde röportajını okumuştum. Ve inanamamıştım. Aynı şekilde 1983 yılının Mayıs ayında Clement Torres içinde aynı dergide bir yazı okumuştum. Fransız Komünist Partisi Genel Başkanlığı yapmış biriydi. Torres. İnsanlık artık komünizme değil gerçek kıblesi olan Kabe'ye dönecek. Komünizm bitti diyordu. Ve Pristinli eşiyle birlikte gazete ve dergilere çekinmeden pozlar ve demeçler veriyorlardı. Batıda oldukça ünlü olan ve daha sonra Müslüman olanlar yalnızca bu isimler değildi tabii ki. Daha eskilere gidersek Prens Bismarck, Göğte ve benzerleri ile yine bir Rus olan Pushkin ve diğerleri de söz konusuydu. Bu diğerlerinden biri de yazar Alev Alatlı'dan başka hemen hiç kimsenin haberi olmadığı 2000'lerin başında Müslüman olan Rusya'nın din işleri başkanı Polosin'de. İlginçtir ki Polosin bütün Rus medyasının önünde Müslümanlığını açıklarken şöyle diyordu. Kamuoyunda şehadet ederim ki ben Ortodoks kilisesinin ne papazı ne de müridiyim. Artık Müslümanım. Kamuoyunda şehadet ederim ki ben kitaplı dinlerin Hazreti İbrahim'den başlamak üzere tüm peygamberlerinin yüce geleneği olan hakiki imanın takipçisi olarak tek doğru dine şahitlik ettim. Sosyal hayatımı da inançların doğrultusunda şekillendirmeye karar verdim ve Müslüman oldum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Hristiyan olduğunu açıklasa büyük tartışmalar meydana gelmez mi? Hele Ortodoksluğun kalesi komşumuz Rusya'da nasıl yankılınır polisinin yaptığı. Ancak 1999 yılında Rusya Ortodoks Patrikliği'nin kamu dernekleri ve dini örgütleri ilişki İlişkiler Komitesi Başkanı ve Yüksek Sovyet Vicdanı Özgürlüğü Komitesi Başkanı ve Rus Federasyonu Temsilciler Meclisi Duma'da milletvekili de olan Başpiskopos Vich, Vyacheslav Polosi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tekabül ediyor, Müslüman olması nedense Türkiye'de hiç kimse tarafından duyulmamıştı. Ta ki Alev Allatlı dile getirene kadar. Polos'in Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Zagorsk Dini Mektebi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Başkanlığı Diplomatik Akademi mezunuydu aynı zamanda. Ben bu müthiş bilgiyi Alev Alatlı'nın Gogol'un izinde Aydınlanma Değil Merhamet isimli kitabında okuyunca önce inanamadım. Böylesi bir olayın duyulmamasının imkansızlığını düşündüm. Ancak biraz araştırınca yanıldığımı anladım. Polosin Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra başına gelebilecek tehlikeler hakkında ne düşündüğünü, ne düşündüğü sorulunca şöyle diyordu: Hepimiz faniyiz. Önünde sonunda bu dünyadan ayrılacağız. İnsanoğlunun vehimlerine itaat etmektense hakikate teslim olmuş olarak gitmek daha iyi. Eşinin de Müslüman olduğunu açıklayan ve Ali adına alan Ali adını alan Polisin, Rus steplerinde şimdilik bilinen ve daha önce Hristiyan olan son ünlü Müslümandı. 1978 yılında Maurice Bukayle ve Roger Garaydi gibi fikir adamları da Müslüman olmuştu. Garaydi Müslüman olduğunda da aynı sevinci duymuştuk. Bunlar geçmişte komünizmin fikir babalarıydı. Kim bilir kimler nerede gizli veya açık Tolstoy gibi İslam'a girip Müslüman oluyorlardı da haberimiz yoktu. Tolstoy Müslümanlığı komünizmin en üst seviyede temsil edildiği ve fikir olarak en kuvvetli olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek için belki de işkence ve idama göze almak gerekiyordu. Tolstoy işte bunu yaptı sanatının zirvesindeyken ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir dönemde bu işe girişmişti ki ona bir mazeret bulmak da mümkün değildi. Yani zayıftı, sığınmaya ihtiyacı vardı diyemezdi kimse. Tolstoy bütün bunları görerek ve bilerek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini derleyip Rus halkına sunuyordu. Zaten temelden yanlış olduğu belli olan komünizm veya komünizmin altyapısını oluşturan sosyalizm onu hiç sarsmamış ve tam zirvede olsa bile onun nimetlerinden faydalanmak yerine ayrılıp Müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti. Benim için Muhammedilik haça tapmaktan, Hristiyanlıktan, Mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her provostlav ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allahı ve Onun Peygamberini kabul ederdi. Yelena ve Kilova'ya yazdığı mektubun bir paragrafında, yukarıdaki cümleleri Kur'an, Tolstoy açıkça Müslümanlığa ve İslam dilini hayranlığını ifade ediyordu. Rusçadan çeviride küçük nüanslar olduğunu sandığımız diğer paragrafta da İslam dininin diğer dinlerin düştüğü duruma düşmekten kurtarıldığını, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebrih ettiği dinin en son ve en mükemmel din olduğunu vurgulayarak diğer dinlerdeki batıl ilançlara ve hürafelere dikkat çekiyordu. Hadislerden seçtiği konularda fakirlik ve eşitlik gibi kavramlarla Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikteydi. Tolstoy seçip kitaplaştırdığı bu hadislerle gerçek adalet ve eşitliğin gerçek kardeşlik ve fedakarlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin İslam olduğunu vurgulamak istemişti. Tolstoy'un derlediği hadislerden birçoğunun kaynağını tespit ettik. Tespit edemediklerimiz belki de, belki de kütüb-i siddenin dışındaki hadislerden olması ve Tolstoy'un da mektubunda temas ettiği az da olsa akla mantığa yatmayan ve gerçeği gölgeleyen şeylerin yani hurafelerin bulaştığını söylediği anlaşılmayan hususlar da bu hadislere bakarak söylenmiş sözlerdir. Yoksa eğer Tolstoy tek başına Kur'an-ı Kerim'i okuyup inceleme şansına ve bilgisine sahip olsa veya onu yorumlardan öğrenmeseydi bu sözü İslam için sarf etmezdi. Takdir ederseniz ki Türkçe'ye yaptığımız çeviriyle Risale'nin kazandığı dördüncü bir kimlikten de bahsedebiliriz. Birincisi Arapça'dan alınan hadislerin değiştirdiği ve Rusça'ya geçerken kazandığı kimlik. İkincisi eski klasik Rusça'dan yeni Rusça'ya geçerken kazandığı kimlik. Üçüncüsü Rusça'dan Azerice'ye geçerken kazandığı kimlik. Dördüncüsü de Azerice'den Türkçe'ye geçerken kazandığı kimlik. Bu nedenle gerek mektuplardaki gerekse hadislerdeki milli kültüre uygun lisanlar daha fazla araştırma yapılmaya gerektirmektedir. Bu kitapçığı ve mektupları Azerice'yi tercüme edip bize ulaştıran değerli büyüklerimiz Profesör Telman Aliyev ve Vakıf Halilov beyefendilere, Türk okurlarına sunmak adına ısrarcı olup tercüme bitene kadar ve proje sonlanana kadar da merak ve heyecanla bekleyen Karakutu Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Rasih Yılmaz'a teşekkürlerimi sunarım. Arif Arslan, Mayıs 2005, İstanbul Lev Nikolayevich Tolstoy, dahi bir yazarın hikayesi. 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'nın güneyinde yer alan Tula şehrinin Yasnaya polyana bölgesindeki çiftlik evinde varlıklı ve asil bir ailenin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Henüz çocukluk çağını sürdürürken annesini yitirdi. Eğitim ve öğrenimiyle babası Kont Nikolay Tolstoy ilgilendi. Çocuk yaşlardaki Fransızca ve Almanca'yı öğrendi. Babaannesi ve halaları asil bir ailenin üyesi olarak yetişmesinde büyük rol oynadılar. 9 yaşını sürerken babası zehirlenerek öldürüldü. Hemen ardından babaannesini de yitirince kardeşleriyle birlikte halaları tarafından sahiplenildi. 1844 yılında Kazan Üniversitesi'nde Doğu dilleri üzerine öğrenim görmeye başladı. Bu tarihlerde kendine bu hem yaşama kaptırdı. İçki, kadın ve kumar ile geçen bu dönemde öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 1845 yılında bu kez hukuk öğrenimi görmeye başladı ama bunu da tamamlayamadı ve 2 yıl sonra okuldan kovuldu. 19 yaşına geldiğinde ailesinden kalan mirasın varislerinden biri olarak genç yaşında büyük bir servetin sahibi oldu. Yasnaya Polyana'daki çiftlik evi de mirasta ona kalmıştı ve yaşamını çok sevdiği bu evde sürdürmeye başladı. 1851 yılında üzerinde derin etkiler bırakacak olan Kafkasya'ya gitti. Kafkasya'da bir askeri okula devam ederken 1853'te Osmanlılara karşı savaşmak üzere görev aldı. 1854'te Kırım Oldus ordusuna atandı ve Kırım Savaşı'na katıldı. 1856 yılında ordudaki görevinden ayrıldı. Çocukluk anılarını anlattığı ve ilk eseri olan Çocukluğu 1851 yılında henüz 23 yaşındayken yazmaya başladı. Üzerinde büyük etkiler bırakan Kaf Kafkasya'daki halkların yaşamlarını, 1852 yılında kaleme aldığı Hacı Murat ve Kazaklar adlı romanlarında, Kırım Savaşı'nda yaşadıklarını ise 1855 yılında yayınladığı Sivastopol hikayelerinde anlattı. 1857 yılında ilk önce Almanya'ya, Ardından da 1860'da İngiltere, İsviçre ve Belçika'ya seyahat etti. Bu ülkelerin önde gelen düşünce insanları ve yazarlarıyla tanıştı. 1861 yılında Rusya'ya geri döndü ve Moskova'nın tanınmış doktorlarından Bersin kızı Sofya ile 22 Eylül 1862 tarihinde evlendi. Bu tarihten itibaren çiftliğine çekilerek sade bir yaşam sürmeye, sadece edebiyatlı ve ailesiyle ilgilenmeye başladı. 1863 yıl, yılında en büyük eseri sayılan Savaş ve Barış'ı yazmaya başladı. Bu kitabın yazımını 1869'da tamamladı. 1873 yılında Savaş ve Barış'tan sonraki en güçlü eseri sayılan Anne Karanina'yı kaleme almaya başladı. Üç çocuğunu ve halalarını yitirdiği talihsizliklerle dolu üç yıla yakın bir dönem içinde bu eserini bitirdi. Hasta olan erkek kardeşinin ölümünün kendisinde uyandığı etkiyle yaşamanın sonuna kadar hiç eksilmeyecek ve sonu gelmeyecek olan karmaşalarını anlattığı itiraflarımı kaleme almaya başladı. Savaş ve Barış ile Anna Karanina'dan sonra bir diğer güçlü eseri olan Dirilişi, Anna Karanina'yı yazmayı tamamladığı 1876 yılından 20 yıl sonra yazmaya başladı. Bu zaman süresince yaşamında büyük sarsıntılar geçirdi ve dünyaya, insana, yaşama bakışında köklü değişimler yaşandı. Bu değişimlerle birlikte teolojinin ağırlığının hissedildiği Allah, İnsan, yaşam ve ölümün sorgulandığı eserler kaleme aldı. Din nedir, İvan İlyich'in ölümü, insan ne ile yaşar, üç ölüm ve ölüm manifestosu gibi roman ile hikayelerinde bu temalar yoğun biçimde yer aldı. 1891 ve 92 yıllarında Rusya'da yaşanan kıtlık ve salgın hastalık döneminde şahit olduklarının bunun hemen ardından da en sevdiği çocuğu olan kızı Vanişka'nın 7 yaşında ölmesinin getirdiği ruh haliyle manevi yaşamı altüst oldu. 1896 yılında ilk cümlesini kurduğu diriliş 1899 yılında tamamladı. Aynı tarihte giderek artan huzursuz ruh halinin yansımalarının yer aldığı Kreuzzer sonatını yazmaya başladı. Evliliğinin ilk yıllarında başlayan aile kavgalarının artık dayanılmaz hal aldığı bir anda ardında karısına yazılmış bir mektup bırakarak Yasnaya Polyana'daki evini terk ettiğinde tarih 9 Kasım 1910'u gösteriyordu ve Tolstoy 82 yaşındaydı. Kendisinin yaşamın anlamını ve Allah'ı arayışı bütün ömrü boyunca süren Tolstoy evini terk ettikten birkaç gün sonra Odessa, İstanbul üzerinden Bulgaristan'a gitme hazırlığı yaparken yolda zatürreye yakalandı. Astapova'daki metro tren istasyonunun bir odasında 20 Kasım 1910 sabahı saat 06:05'te gözlerini yaşama kapadı. Vasiyeti üzere yaşamanın en güzel dönemi olarak nitelendirdiği çocukluğunun geçtiği kardeşleriyle birlikte oyunlar oynadığı, Yasnaya Polyana'daki çiftliğinin gölgeli ve sessiz bir köşesine gömüldü Birinci bölüm Hz Muhammed sallallahu Aleyhi ve sellem. Tolstoy 1908 yılında Abdullah el Sühreverdi'nin Hindistan'da basılmış Hz. Muhammed'in hadisleri sellem, kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir kitapçık derlemiş, bunu Rusya'nın Posrednik adlı yayın evinde bas bastırmıştır. Kitap 1908 yılının Ekim ayında Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri isminde okuyucuya sunulmuştur. Birinci bölüm Tolstoy'un derlediği bu hadis kitapçığından oluşmaktadır. Kitapçığın ismi metodolojik olarak yanlış olduğu için daha sonra Hazreti Muhammed olarak değiştirilmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır. Onun adı da vicdandır. Tolstoy. Evrensel tavsiye. Tolstoy'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e açık hayranlığını önceki bölümlerde dile getirmiştir.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 Düsur giderken sen benden daha hayırlısın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben buna senden daha hak sahibiyim dedi. Düsur ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın rasulü olduğuna şehadet ediyorum diyerek Müslüman oldu. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemde en sadık arkadaşlarından biri oldu. Allah'ım sana olan sevgimi bana bağışla.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 Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da hakikati söyleyin. Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et bir adam. Ya Resulallah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz? Resul-i Ekrem onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. Kim bir hayır işlerse o da onun on misli var.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 Allah'ım beni miskin yani fakir olarak yaşat. Miskin olarak ruhumu kabzet. Kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret. Hazreti Ayşe ileri atılarak sordu. Hazreti Ayşe ileri atılarak sordu. Niçin ey Allah'ın Resulü? Çünkü dedi onlar cennete zenginlerden kırk bahar önce girecekler. Ey Ayşe fakirleri sev ve onları rivayet meclisine yaklaştır ta ki kıyamet günü Allah da sana yaklaşsın Allah'ım beni fakirlerle yaşat fakirlerle öldür ve fakirlerle birlikte haşreyle Allah Teala'nın en hoşuna giden şey insanın kendi çalışmasıyla elde ettiği azıcık kazancından gücü yetmeyenlere yardım etmesidir hiçbir kimse öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir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 Yani insan hayatın ve tabiatın kanunlarına uygun hareket etse, Allah Teala'nın iradesine de uygun hareket etmiş olur ve istediklerini elde eder. Abdullah el-Sühre verdiği Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Lev Nikolayevich Tolstoy 2. Bölüm Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin. Allah arzı yarattığı zaman arz sallanmaya yalpalar, yalpalar,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 Allah Teala buyurur. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim ve insanı yarattım. Kimseyi kırma. Birisini kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma.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 Bir Müslümanın samimiyetinin ölçüsü, onun gücünün yetmediği şeylerde çaresiz kalmasıdır. allah Teala her iki tarafına duvarlar yapılmış bir takım yollar yapmış, duvarların üzerinde perdeler asılmış, açık kapılar kurulmuş bir yol yapmıştır.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 İkinci bekçi ise her insanın kalbindeki Allah korkusudur. Tolstoy'un derlemesine koyduğu bu hadiste tercüme ve nakil hadazı ile ilaveler var. Hadisin kaynağından yaptığımız tercümesi şöyledir. Bir adam sırada müstakim doğru yol nedir diye sordu. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. Hz. Muhammed bizi sıratı müstakimin bir başında bıraktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka talih yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kızım insanlar durmuş oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine saparsa yol onu ateşe götürecektir. Kim de sıratı dost doğru yola giderse o da cennete ulaşacaktır. İbni Mesud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu ayeti okudu. İşte bu benim sıratı mustakimimdir. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar.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 Buna da gücü yetmezsedendi dendi, iyiliği veya hayrı emreder dedi. Bunu da yapmazsa diye tekrar sorulunca, kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır buyurdu. Şehvetle bakmak zinadır. Erkek olan, meclise bir kadının kendini göstermek için süslenip gitmesi ve ihtirasla bakması da zinadır. Vabisa İbni Mabet diyor ki, ''Resul-i Ekrem'in huzuruna varmıştım.''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 Öfkesini açığa vurmaktan çekinip onu boğanları Allah daima mükafatlandırır. Herkesin ameli onun davranışlarındaki niyetine göre değerlendirilir. Ameller niyetlere göredir. Allah Teala kendi kazancı ile yaşayanları kendisine dost yapar. Gerçek üzere olan o kimsedir ki kötülüğe karşı sabırlıdır ve kırılmaya unutur. Gerçek tevazu bütün iyiliklerin başıdır. Tevazu ve anlayış olmadan iman olmaz. İyilikleri paylaşma konusunda ısrarlı olun. Ben ışığa doğru koştum, ışıkta da yaşıyorum. En hayırlınız odur ki iyilik bulunca Allah'a şükreder, kötülüğe maruz kalınca sabreder, o daima Allah tarafından mükafatlandırılır. Doğru yolu bulmuş insanlar tartışmaya girmeselerde de bu yoldan sapmazlardı. Allah'ın en büyük düşmanları mümin oldukları halde haksız yere zulmedip cana kıyanlardır. Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. En, mukamme, en mukaddes savaş insanın nefsine kendine galip gelmesidir. Bir saat çalışmak bir yıl keyif çekmekten iyidir. İbadet, dua eden müminin ruhunun yükselmesiyle Allah'a kavuşmasıdır. Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur. Fakirliğim, benim övünç kaynağımdır. Mümin, Allah'a sadık olarak onun hükmüne ve rahmetine razı ümitle yaşar. Gözlerin zinası bakmaktır, dilin zinası konuşmaktır. Nefis de temenni eder ve iştah duyar. Uzuvlar da bunu doğrular ve yalanlar. Allah Teala'nın en sevmediği şey erkek veya kadınların ibadetlerinde gösteriş yapmasıdır. Allah Teala kendi kazancı ile geçinenlere merhamet eder. Dilenerek geçinenlere değil. Kim daha çok sıkıntı içinde ise onun mükafatı da mükafatı da bir o kadar büyük olur. Kim daha fazla belalara maruz kalmışsa onun mükafatı daha fazladır. Gerçekten Allah Teala kimi daha çok severse onu daha fazla belalara uğratır.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 Kadın erkeğin ikinci parçasıdır. İlim unutulursa kaybolur. Liyakatsizlerin elinde yok olur. Gerçek alim odur ki bilgisini hayata tatbik eder. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler.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 Allah'a kulluk yapılmayacaktır. Din adamları, ilim adamları insanların en kötüsüne dönecek, münakaşa ve münazaralar onlardan çıkacak ve insanlar dinden çıkıp geri döneceklerdir. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlmi ehil olmayana öğretmek, domuzların boyunlarına cevher, inci ve altın takmaya benzer. İlim üç şekilde olur. Bunlardan biri şüphesiz gerçektir, onun ardınca git. Diğeri yoldan çıkarır, ondan sakın. Üçüncüsü ise bilinmeyen konulardadır. Bunun da cevabını Allah'ın indinde ara. Müminler ölmezler, yalnız onlar fani dünyadan ebedi aleme göçerler. Gerçek mümin iyi günleri için Allah'a şükreder. Başına bir bela geldiği zaman da, Allah'a sığınır, Allah'a tevekkül et, güven ancak deveni sağlam kaza bağlamayı da ihmal etme. Dünya ve dünyanın bütün nimetleri değerlidir ancak onun nimetleri içinde en değerlisi saliha yani iyi kadınlardır. Biliyorum ki Allah'tan başka her şey fanidir, sözünü lebidden başka kimseye söylememiştir. Doğruluğun sığının doğruluğa sığının yalandan kaçının gerçek mümine kimseyi rezil etmek yaramaz işler yapmak bir kazanç sağlamayan sözler söylemek yakışmaz İnsanların kusurlarına özellikle böyle kusurlar kendinde varsa onların yüzüne vurmaktan sakın daha fazla susup ruhun hayra iyiliğe yönelmesine kavuşmaktan daha güzel bir şey yoktur.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 allah Teala halim selim saygılı ve mütevazi olmayı emrediyor ki kimse başkasına zulmetmesin o kimse ki bizi zulmetmeye çağırır o bizden değildir kendi halkına cehalette yalan içinde bırakanlar da bizden değildir kendi halkına zorluğa ve sıkıntıya maruz bırakanlar da bizden değildir muhabbet insanı sevdiğine karşı sağır ve dilsiz yapar Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen gerçek mümin değildir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın, can ve mallarının kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir. Deliyle insanları kıranları, ibadetleri temizlemez. Namaz kılıp oruç tutmaktan ve iyilik etmekten daha güzeli nedir bilir misiniz? Dargınları barıştırmak çünkü kin, nefret ve düşmanlık insanı Allah'ın vereceği her mükafattan mahrum eder. Allah Teala akıl ve zekadan daha güzel, daha iyi bir şey yaratmamıştır. İnsanlara verdiği servet, serveti de onların hatırına veriyor. Allah'ı anlamak da zekadan doğar. Allah kendisi Allah Teala kendisi mülayimdir ve mülayim davranır. O mülayimlere verdiğinden sert ve haşin kimselere vermez. Güçlü, azametli, kuvvetli insanlardır ki insan liyakatini azaltmaz. Aksine kendi gazabından çekinir. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Abdullah ibn Mesud şöyle dedi: Resulullah bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyku, uykudan uyandığında hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz ya Resulallah sizin, sizin için bir döşek edinsek dedik. Bir, bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim dünya ile ilgim ne kadar ki ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp giden bir binitli bir yolcu gibiyim buyurdular.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 İnsanın her bir ekleme için her Allah'ın günü bir sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını bulman, haklarında adaletle hükmetlemen bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adımda bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman da bir sadakadır. allah Teala şöyle buyurdu. Her kim ihlasla bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse,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 Yerin sürtünme kuvvetiyle demiri temizlediği gibi Allah Teala'yı bilip iman etmekte insanın kalbini temizler. Her bir maruf yani iyilik sadakadır. Başka bir rivayette kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur yani iyiliktir şeklindedir. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrı düştüğü çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, gözünü bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resul-i Ekrem çevresindekilere o kadını işaretle bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz diye sordu. Asla atmaz dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Herkes için yaratılan bir şeyi yalnız kendi hesabına kullanan kimse suçlu ve kanun karşısında sorumludur. İşlerin hakkını alının terin, teri kurumadan, yorgunluğu geçmeden veriniz. İnsanlara nezaketli ol.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 Kardeşine karşı göstereceğin temesümün bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolunu gösterivermen sadakadır. Gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kebik gibi şeyleri kaldırıp atman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşatman sadakadır. İnsanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Bir insanı güzel bir sözle teselli etmek, başkasına hak ve adaleti sevdirmek, yazılı talimatlara istemeyerek ve isteksizce riayet etmekten iyidir. Hükmünüzde olan alaycıyı, tahkirciyi affetmeniz Allah karşısında fazla derece değerlendirilir. Hazreti Muhammed'in Öğretileri Rus yazarı Tolstoy 1908 yılında Abdullah el-Sühre verdiğinin Hindistan'da yayınlanmış Hz. Muhammed'in hadisleri kitabını okumuştur. Tolstoy okuduğu hadislerden bir kitapçık tertip etmiş, bunu Rusya'nın Prosrendik Pos adlı yayın evinde 1908 -8 Ekim ayında Muhammed'in Kur'an'a girmemiş hadisleri ismini koyarak bastırmıştır. Tolstoy'un kendisi bir dindar olarak çeşitli dini konuları iyi biliyordu. Onun İslam'a bakışı özellikle 15 Mart 1909 yılında Azeri kökenli General İbrahim Ağa ile evli olan Rus asıllı bayan Yelena Vekilova'ya yazdığı mektuptan da anlaşılıyordu. Dönemin Rusya'sında çocukların kendi halkının Azeri Türk toplumu huzuru için İslam'ı kabul etmek istemeleri halinde, anne ve baba farklı dine mensup dahi olsa çocuklarının din değiştirmeleri konusunda baskı yapmazmış ve Vekilova Bu yaklaşımdan hareketle durumu Düşüncelerine değer verdiği çağdaşı Tostoy'a bildirip Çocuklarının kimliklerine hangi dinin yazdırmasına Daha iyi olacağını Bu konuda ne tavsiye edersiniz Acaba ben ne yapayım diyerek danışmıştır Tostoy da bu çağrıya Cevap vermekte gecik, gecikmemiştir En son ve en büyük din Olan İslam Tostoy Tostoy'un cevap, cevap Mektubu Muhammediyeli'ye Provostlav Rusya'da Hristiyanlığın bir kolu dininden daha fazla önem vermelerine gelince ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammed'ilik haca tapmaktan yani Hristiyanlıktan mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı aklı başında olan her provoslav yani Hristiyan ve her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammed'iliği tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Neden? Çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilahiyatçılık olarak Torista. Turista hakkında bir dipnot var onu okuyayım. Rusça bir kelime olan Troista teslis yani üçleme demektir. Hristiyanlıktaki teslis inancı baba yani Allah, oğul yani Hz. İsa ve kutsal ruhtan yani Meryem'den oluşuyor.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 Dini değerlerin ve ger ger gerçeklerin perde arkası, karanlık yerlerinin açıklanıp aydınlatılması, en eski devirlerden beri insanlığın büyük düşünürleri tarafından yapılmış, hayata geçirilmiştir. Onların büyük, bütün büyük dinlerin esaslarını koydukları hesap edilmiştir. Her şeyden önce bizce bilinen dinlerin, böyle yani dinin en yüksek değerleri, vedanın yani Hinduizm'in, Hinduizmin kitaplarında daha sonraları Hz. Musa'nın, Buda'nın, Konfüçyüs'ün, La Latus'un, Hz. İsa'nın ve Hz. Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Yani dinlerin bütün kurucuları dini eski,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 Bu konularda en eski dinlerde her şeyden fazla tuhaflıklar ve her çeşit batıl inançlar, uydurmalar yani hurafe, hurafeler vardır ki bunlar da doğruyu saklıyor, perdeliyor. Bu da ağırlıklı olarak eski dinlerden olan Budizm, Brahmanizm, Konfüçyus dininde Taoizm gibi beşeri dinlerle Hristiyanlık ve Musevilikte ve çok az da olsa en son ve büyük din olan İslam'da da vardır.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 pravoslav yani Hristiyan dininin savunucularının ar aracısız yakınlığında bu meseleyi kaldırmaya maslahat görmediler. Annemin Tosta'ya yazdığı mektupta da dikkatli davranması düşüncesi hakimdi. Hoş olmayan olaylardan yakayı kurtarmak için niyetimin hayata geçirilmesini bir o kadar geciktirdik. Babam İbrahim A. Vekilov ve annem Yelena Vekilova şu karara varmışlar.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 Ben kısaca isteğimi size anlatmaya çalışacağım. Ben 50 yaşındayım. üç çocuk annesiyim. Kocam da Müslümandır. Ancak nikahımız kanunidir. Yani dini nikah yapmadık. Çocuklarımız Hristiyan dinine inanıyorlar. Kızım 13 yaşında, oğlumun biri 23 yaşında ve Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde okumaktadır. Diğeri 22 yaşında, o da Moskova'daki Alekseyev Askeri Okulu'nda subaydır. ''Oğullarım babalarının dinine geçmek için benden izin istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? Ben biliyorum ki şimdi bu, bu mümkündür ve aynı zamanda bizde yaşayan yabancı vatandaşlarla kötü ilişkileri de biliyorum. Onlar da bu fikrin uyanmasına sebep küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi ne de makam mevki tutkusu da onları bu konuya sevk etmiyor. Ancak karanlıkta kalan Tatar Azeri Türk halkına yardım etmek maksadını taşıyorlar.'' Onların halkla birleşip kaynaşmasına ve yardımlaşmasına dinlere engel oluyor. Ama ben korkarım ki kendi düşüncenle kötü bir yola sevk edeyim. Ben kendi derdimle baş başayım. Ah! Eğer ben kendi dertlerimi ve çektiklerimi savaşlarımı size yazabilseydim, ben kendi evlatlarımı delicesine seven bir annenin ile yazıyorum. Artık azaptan aklımı yitirmiş halde sizden bir akıl isteme durumuna geldim. Siz, yalnız siz kendi aklınızla hayatımızın bugünkü şartlarından bunun nasıl neticeleneceğini duyabilir misiniz? Benim derdim size küçük bir basit görünebilir ancak bana dehşetli azaplar vermektedir. Lev Nikolayevich siz bize bizim gibi küçük insanlara hiçbir zaman yürekten gelen değerli tavsiyelerinizi esirgemediniz. Bunun bildiğim için cesaret edip sizi kendi isteğimle rahatsız ettim. Beni teselli ateşine attın, atın. Çok çok için çok çok özür dilerim ki sizin kıymetli vaktinizi aldım. Bu adımı atmaya beni mecbur eden şey delicesine analık sevgisidir. Bütün kalbiyle size bağlı olan Yelena Yefimovna ve Kilova Tiflis, Üçen, Üçebni. Tolstoy'un cevabı. Müslümanlık, Hristiyanlık karşısında üstündür. Tolstoy, 15 Mart 1909 yılında Yastaya Polyan'dan gönderdiği cevap niteliğindeki mektubunda şöyle diyordu. Yelena Yefimovna Vekilovaya sizin oğullarınızın Tatar halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dinini kabul etmenin ne derece lazım olduğunu da anlatamam. Genellikle size demeliyim ki hükümete itiraf etmeden insanın hangi dine mensup olması hakkında kime olursa olsun artık kendinin bilgi vermesini gerekli sayıyorum.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 kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor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 Ayrı ayrı fertlerin bütün insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden dini şuurun mükemmelleştiği gibi hayatta her şey gelişir ve mükemmelleşir. Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından ibarettir. Dini hakikatlerin onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtarılması en eski zamanlardan beri dinlerin esasını koyan düşünürler tarafından hayata getirilmiştir. Böylelikle bize malum olan bütün dinlerin hepsinden önce böyle yüce ve yüksek din anlayışı, Vedanın yani Hinduizmin kitaplarında daha sonra Musa'nın, Buda'nın, Konfütyos'un, La Hristiyanlık ve Muhammed'in öğretilerinde verilmiştir. Dini onun eski kaba manasından kurtarıp daha derin sade ve akla uygun hakikatlerle değiştiren bütün yeni din hadim hadimleri yani tebliğcileri büyük adamlar olmuşlardır. Fakat sırf büyük adam olduklarındandır ki hakikati olduğu gibi bütün aydınlığı, derinliği ve sadeliği, saflığı ile eski yanlış fikirlerinden kurtarılmış şekilde ifade edememişlerdir. Bu kimselerin hata yapmayacakları, onların bütün söylediklerinin teksip edilmez asıl gerçekler olduğu farz edilse bile onların kendisinden çok çok aşağıda bulunan şakirtleri yani öğrencileri hakikati bütün derinliği ile anlamadan onu daha gösterişli ve herkes için uygun hale getirme arzusu ile ona pek çok gereksiz eklemeler, özellikle acayip şeyler karıştırdıklarından herkesin gerçeği görmesi oldukça zor olur.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 Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve uydurmalar her şeyden çoktur. Bu en çok eski dinde Brahman dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az bu da Konfiyyus, Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hristiyan dininde ve nihayet en az en son din olan İslam dininde vardır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır. İslam dini onda harici tabi olmayan ne varsa hepsine atsa ve öz temeline Muhammed'in dini manevi öğretilerinin esaslarını koysa tabiidir ki bütün bu büyük dinlerin esasları ve özellikle gerçeği itiraf eden Hristiyan öğretilerinin esasları ile birleşir. Burada bir dipnot var tekrar bu bölümde. Çünkü dinlerin temel kaynağı Allah'tır. Öğretileri ise Allah'a ve Allah'ın iman edilmesini istediği şeylere inanıp iman etmektir. Bu durumda Tolstoy'un dediği gibi dinler bozulmamış olsaydı hepsi İslam'ın esasları ile birleşecekti. Siz böyle uzun uzadıya yazıyorum ki size, siz benim fikirlerimi oğullarınıza ulaştıracaksınız ve bu fikirler de onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler.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 Bilmiyorum. Müslümanlıkta benim bildiğim yüksek esaslı hak hakikatleri gizleyen yanlış fikirlerden ve mevhumlardan kurtulmasına hizmet ettiklerini iddia eden iki öğreti sizce ve sizin evlatlarınızca biliniyor mu bilinmiyor mu? Buna göre söz konusu ise her iki grup araştırılmış ve hala da araştırılmaktadır. Bunlardan biri İran'dan çıkmış, sonra Türkiye'ye geçmiş olan ve orada yerleşmeye çalışan Baha iyiliktir. Baha iyilik Akka'da yaşayan Bahaullah'ın oğlunun adından yola çıkılarak kurulmuştur. Ancak bütün bu insanlık için bir olan sevginin dinini kabul eden, bu dini mezhep ibadetin hiçbir şeklini kabul etmiyor. Burada tekrar bir dipnot var. Lev Tolstoy'un da yanlış ve batıl bir inanç olarak nitelendirip dikkat edilmesini istediği bahayi dini, inananları tarafından Bahaullah olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali Nuri liderliğinde İran'da kurulan batıl bir dindir. Hz. Muhammed Lev Nikolayevich Tolstoy 3. Bölüm Mirza Hüseyin Ali 1863 yılında Bağdat'ta daha önce Tebriz'de öldürülen ve müridi olduğu şeyh Bab Mirza Ali Muhammed'in ve diğer dinler tarafından geleceğe vaat edilen Peygamber Tanrı elçisi olduğunu açıklayarak Baha kurmuş oldu. Mirza Hüseyin kendini peygamber olarak açıkladıktan sonra Osmanlı devleti içerisinde değişik bölgelere sürgüne gönderilmiş ve Bahai inancını yaymıştır. Mirza Hüseyin Ali'nin Bahaullah'ın ölümünden sonra büyük oğlu Abdülbaha öğretinin liderliğini yapmış. Abdülbaha'nın vefatından sonra ise büyük sorunu Şevki Efendi Bahai'liğin liderliğine getirilmiştir. Başlangıçta İslam dininin bir mezhebini andıran Baha iyilik zamanla bağımsız bir din halini almıştır. Baha iyilikte Yahudilik ve Hristiyanlıktan alınan esaslar da vardır günde üç vakit özel namaz kılarlar namaz kılarken İslam'dan ayrılan önceleri mezhep sonra ayrı bir din hüviyetine dönüşen inanç sistemi olmalarına karşın kâbe'yi kıble olarak kabul etmezler Bahâullah'ın oturduğu evin bulunduğu yeri kıble sayarlar bahayilerin inançlarını düzenleyen iki kutsal kitapları vardır Bunlar el İkan ve kitab-ul akdesir ülkemizde Yargıtay'ın 13.10.1962 tarih ve 1252 esas 2345 sayılı kararıyla ayrı bir din olarak kabul edilmediği için ayrı ibadethane yapımına izin verilmemiştir. Eğer benim düşüncelerim hiç olmasa bir şey yarasalar, siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını bana bildirseler çok memnun olurum, diyor Tolstoy mektubunda. Görülüyor ki Tolstoy'u annenin yazdığı mektup çok heyecanlandırmıştır. Bunu 4 sayfalık ve acele yazılan mektubundan anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un Müslümanlığın kendine hastaş görünüşüne göre kilise hristiyanlığından kıyas etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor cümlesi onların aile ıstırabına son veren bir cevap olur. Mektup ailede hüküm yani emir gibi okunup kanun gibi kabul edilir. Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis'teki Zagaf, Zagaf Gaziye Ruhani İdaresi General İbrahim ve Vekilov'un evlatlarını Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada Müftü Mirza Hüseyin Efendi Kayıpzade'nin imzası ile resmi senet vermiştir. Çocuklarının adını da değiştirip Boris yani Faris olmuş, Kuleb ise Galip olarak resmileşmişlerdir. Lev Tolstoy'un Yelena Kirova'ya yazdığı mektubun aslını Yelena'nın oğlu Faris'te 1978 yılına, yılında Moskova'da Lev Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede hala sergilenmektedir. Müslümanların Allah'tan başka ilahi yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Yas Kayıtları Dahi yazar Lev Tolstoy, İslam dinine olan inancını sadece Vekiloğullara yazdığı mektuplarla açıklamamıştır. Onun çok yakınında bulunan binlerce kalem ve kalp dostları, Tolstoy ile İslam dinine, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetine ulvi muhabbeti hakkında yazılar yazıp sohbetler ederlermiş. Tolstoy'un Müslümanlığı kabul etmesi konusundaki ilk net ifadesi ise aşağıdaki sözlerinden anlaşılabilir.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 Kitabın üçüncü cildinin 356. sayfasında ise Tolstoy'un ailevi sohbetleri veriliyordur. Okuyucu orada Tolstoy'un General İbrahim A. Vekilov'un hayat arkadaşının kaygısına, ortak oluşuna ve İslam dinini kalben sevmesine bir kez daha şahit olur. Tolstoy'un doktoru Dushan Petrovic Makoviciski bu durumu bakın nasıl anlatıyor. 1909 yılı Mart ayının 13'ünde Lev Nikolayevich Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki bir anneden mektup aldım yazıyor ki çocuklarımın babası Müslümandır ben ise Hristiyanım iki oğlum var biri talebedir öbüdür öbürü zabit yani subay her ikisi de İslam dinine geçmek istiyor Tolstoy'un bu sözü üzerine Sofya Andriyevna Tolstoy'un arkadaşı belki de oğulları çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır der Tolstoy ne olur ki sanki bizde çok eşitler az mı? Bu mektupta hakkında düşünürken, bu mektup hakkında düşünürken benim için çok şey aydınlandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman evangelizm yani Hristiyanların üzerine çıkıyor. O insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilahı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur. Sofya Andreevna Tolstoy'un arkadaşı hangisi daha iyidir Hristiyanlık mı Müslümanlık mı diyor. Tolstoy benim için açıktır ki Müslümanlık daha iyidir daha üstündür diyor. Kısa bir süre sustuktan sonra Lev Nikolayevich Tolstoy tekrar eder. Müslümanlık mukayese edildiğinde Hristiyanlıktan üstünlüğü görülür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir. Mikail Vasilyevich Tolstoy'un arkadaşı Zaporoyeli'nin. Nekraus koçdular burada bir dipnot var Nekrasov, 1880 1878 yılında 1878 yılında Bulevin isyanı yatıştırdığı yatıştırıldıktan sonra Ataman iknat Nekrasov'un rehberliği ile Türkiye'ye göçen don kazakları imiş bu insanlar İslam dinine geçmişler. Lev Nikolayevich Tolstoy insan inkişaf edince yani gelişince dinin esasları da Taoizm, Budizm, Hristiyanlık da inkişaf ediyor. Bunların da hepsinin dini esasları birdir. Zaman geçtikçe bu da birliğe ve sadeliğe getirip ulaştırıyor. Bir dertli anne Yelena Kilova. Ünlü yazar Tolstoy ve Dertli Anne, Yelena arasındaki mektuplaşmaların üzerinden yaklaşık 80 yıl geçtikten sonra, literatör gazetanın gazetenin 7. sayısında General İbrahim A. Vekilov'un aile mektubu hakkında bir haber dosyası yayınlandı. Dosya, İslam dininin bütün dogmalarını,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 Azerbaycan'da bu soruya cevap verecek bir tek kimse vardı. Genel İbrahim Ağal'ın tek torunu olan Profesör Leyla Galip kızı Vekilova. Asker bir ailenin kızı olan torun Vekilova ailesini şöyle anlatıyor. Baba annem Yelena, Tiflis'te subay toplantılarından birinde dedem genç subay Aoğlu İbrahim Vekilov ile tanışmış, tanışmış. Bizim Vekilovlar nesli Azerbaycan'ın kenar şehri Kazan Kazak tandırlar. Zadegan, Beyzade soyuna mensup neslimiz resmi olarak 350 yıldan fazladır ve devam etmektedir. Bizim soyumuz kendi halkına, vatanına birçok savaşçı, alim, yazar ve şair yetiştirmiştir. İki genç birbirini sever ancak onların saadetlerini yalnızca din farkı engel oluyordur. Azerbaycan'da İbrahim Vekilov Müslüman, Yelena Yermallov,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 Durum böyleyken İbrahim A. ve Kilo Rus çarına müracaat eder. Uzun çekişmelerden sonra evlilik izni verilir. Fakat böyle evliliklerde yine dünyaya gelen çocuklar Rus İmparatorluğu kanunlarına göre Hristiyan dini terbiyesi altına alınmalıdırlar. Böylece Yelena üç çocuğunu kızı Reyhan, oğulları Boris ve Kulebi vaftis ettirir.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 Bu mektupların en dikkat çekeni ise 1909 yılında İktisat Dergisi'nin yazarı Fatih Murtaz'ın Tostoy'u cevaplaması için gönderdiği 5 soruluk yazındır. Tostoy'un cevabı 9 Ocak 1910'da gelir. Tostoy'un mektubunun tatarca tercümesi İktisat Dergisi'nin 11. sayısında yayınlanır. Bu dergi 1910 yılında yayınlanmıştı. Tolstoy cevabında aslında her din güzel hayatın manasını istediğine inanan her insan aramalı ve insanlığı sevmeli diyerek hümanist bir yaklaşım sergiler. Ancak işin ilginç tarafı ünlü Rusya yazarın cevap mektupları ile beraber derginin yazarı Murtaz'ına Murtazın her gün için bir hadis adında bir kitapçık da göndermesiydi. Bu kitapçıkta Tolstoy Hz. Muhammed'in sözlerine yer verir ve ekler. Bu ilahi yani ezgi kelimeler her tür din ehli için gereklidir. Burada bir dipnotcuk var. Bunu da alayım. Bunun kaynağı Ravil Amirhanov imiş. Dergide çıkan cevap mektubunda Tolstoy Arapça bilmediği için İslam'ı Rus misyonerlerinden öğrendiğini de itiraf etmektedir. İslam'ı Rus misyonerlerinden öğrenmiş Profesör Doktor Elfin Sıbgatullina'ya göre Tolstoy'un bahsettiği misyonerler Tatarlar arasında var olan ilginç bir Sofi teşkilatıdır. Kurucusu Bahuddin Vasiyov, Nakşibendi tarikatına mensup olsa da dönemin sosyal ve yaşamsal gerekliliklerine ek olarak tarikat felsefesine yenilikler yükleyecek kadar da açık fikirlidirler. Ancak Rus Çarın'a göndermiş olduğu mektuplarda hükümetin siyasetin te siyasetini tenkit etmesinden dolayı Bahauddin Vaisov sürgüne gönderilir. Profesör Dr. Elfine Sıbgatullina'ya göre Bahauddin Vassiov Tolstoy ile, Tolstoy ile görüşmüş ve bazı konularda ortak noktalarda buluşmuşlardır. Hatta Tolstoy Vassiov gibi devletten ve toplumdan ayrılma fikrine katılmıştır. Üçüncü bölüm Tostoy'un itirafları Allah'a inanmak Hristiyanlığın ortodoks mezhebine göre vaftiz, vaftiz edildim ve çocukluk yıllarımda bu mezhebin görüşleri doğrultusunda eğitildim. Çocukluk ve gençlik yıllarımdaki öğrenim yaşantımda da yine bu inanç çizgisinde öğrenim gördüm. Ancak 18 yaşımdayken ikinci yıldan sonra üniversite öğrenimimi yarıda bıraktığımda artık bana öğretilmiş görüşlerin hiçbirine inancım kalmamıştı.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 İnanç öğretisinin yaşantımızda pek çok yeri yok. Ne başka insanlarla olan ilişkilerimizde rastlıyoruz ona ne de bizzat kendi yaşantımızda onunla ilişkimiz oluyor. İnanç esaslarını herhangi bir yerde yaşamdan uzakta ve yaşamdan bağımsız olarak kabul ediyoruz. O herhangi bir zamanda karşımıza çıkınca da yaşamı içten içe hiç ilgilendirmeyen ve sanki sadece dıştan bir olaymış gibi karşılıyoruz.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 Zaman akmıyordu. Nasıl yaşamam ve ne yapmam gerektiğini bilmiyor gibi oluyordu. Dengemi yirtirdim ve melankoliye düştüm. Fakat bu durum kısa bir süre sonra geçti. Yaşandığımı kaldığı yerden yine eskiden olduğu gibi sürmeye başlamıştım ki bu kuşku anları daha sık hem öncekine göre çok daha yoğun, yoğun bir halde tekrar etmeye başladı. Hayatımın durduğu bu anlarda hep aynı sorular ortaya çıkıyordu. Niçin? Peki ya sonra ne olacak?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 Yaşantım sanki durmuştu. Sadece nefes alıyor, yiyor, içiyor ve uyuyordum. Ancak bunları yapıyordum diye yaşadığımdan bahsetmem mümkün değildi. Çünkü ruhumu rahatlatacak ve aklımı tatmin edecek bir arzum yoktu. Aslında şunu da çok uyuabiliyordum ki bir arzum olduğunda onu gerçekleştirsem de gerçekleştirmesem de sonunda bir şey değişmeyecekti. Yaşamayı sürdür sürdürüyordum ama bu sayede yaşam fonksiyonlarımı sürdürmekten ibaretti.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 Ancak dala hala sımsıkı tutunmaktadır. O sırada birkaç farenin onun tutunduğu deliğin çevresinde dolaşmakta ve dalı kemirmekte olduğunu görür. Dal kopacak ve o da canavarın ağzının ortasına düşecektir. Seyyah bunu görünce kurtulma ümidinin artık hiç kalmadığını anlar. Çaresizlik içinde çevresine bakarken dalın yapraklarında bal damlaları görür. Dilini uzatır ve bunları yalamaya başlar. İşte ben, ben de aynen bu seyyahın benzeriydim. Ölüm ejderhasının kaçırılmaz bir şekilde beni beklediğini, beni parçalamaya hazır olduğunu bildiğim halde son bir ümitle hayatın dallarına tutunuyordum ve bu azaba niye düştüğümü de aklım bir türlü almıyordu. Bana o güne kadar teselli vermiş olan balı yalamaya deniyordu. Ancak bal artık tat vermez olmuştu. Ölüm ejderhası ağzını açmış, beni yutmak için beklerken yaşamın kemirgen fareleri de tutunduğum dalı kopartmaya çalışıyorlardı. Bense artık sadece kendilerinden kaçamayacağım o ejderha ile fareleri görüyor, gözüme onların üzerinden ayıramıyordum. Üstelik bu bir masal değildi, gerçeğin ta kendisiydi. Bu aksinin ispatlanmayacağı ve herkesin algılayabileceği bir gerçektir. Soru Niçin yaşıyorum?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 Bilimlerin insanlığın küçük bir bölümünün araştırılmasından çıkardığı ve genel geçer sonuçlar olarak sunmaya çalıştığı vicdansız vurdum duymazlığı ile insanlığın ideallerinin yer aldığı bu felsefenin birçok yönünün karşıtlıklar yığını olması bir yana bu felsefenin aptalca demeyeyim ama şaşılacak noktası şuydu, her insanın karşısına çıkan ben neyim ve ben niçin yaşıyorum ya da benim görevim ne sorularını cevaplandırmak istiyorsak önce şu soruyu çözmemiz gerekiyor. Bizim yalnızca çok küçük bir zaman diliminde çok küçük bir parçasını bildiğimiz o bütününün ve insanlığın varlığının anlamı nedir?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 Aynı insan şu cevapla da yetinemeyecektir. Başlangıcını ve sonucunu hiç bilmediğimiz ve belki de en küçük parçadığını bile tanımadığımız insanlığa ait bütün yaşam anlayışlarını araştır. İşte o zaman kendi yaşamanın anlamını kavrayacaksın. Hiç olabilmek için. Hastalık, yaşlılık ve ölümü hiç görmemiş. Ve onları ne olduğunu bilmeyen genç, mutlu prens Sakya Muni, bir gezinti sırasında görünüşü perişan, dişleri dökülmüş, salyalara akan bir ihtiyara rastlar. O zamana kadar ihtiyarlığın ne olduğunu, adamın nasıl olup da bu acınası ve itici hale düştüğünü sorar. Bunun bütün insanların ortak kaderi olduğunu, kendisini kral oğlu olsa bile aynı şeyin kendi başına gelmesinin de mukadder olduğunu öğrenince gezisine devam edemez ve bu konuda düşünmek için geri dönmek ister. Tek başına bir köşeye çekilerek günler boyunca düşünür ve anlaşılan sonunda bir teselli bulur. Çünkü yine keyifli ve mutlu olarak geziye çıkar. Bu defa karşısına vücudu şişler içinde güçsüz ve gözlerinin feri sönmüş hasta bir adam çıkar. O güne kadar hastalığı hiç bilmeyen prens arabayı durdurur ve arabacıya bunun ne olduğunu sorar.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 Niye? Çünkü artık kesinlikle canlanmayacak. Ve gelecekte ondan sadece pis bir koku ve kurtçuklardan başka hiçbir şey kalmayacak. Ve bu insanların kaderi öyle mi? Benim de mi? Beni de gömecekler. Benden geriye de pis kokudan başka bir şey kalmayacak öyle mi? Beni de mi kur kurtçuklar yiyecek? Evet. Geri dönelim. Artık gezmek istemiyorum ve bir daha bunu istemeyeceğim.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 Sokrat, maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeyiz der. Schopenhauer, hayat olması gereken bir şeydir ama bu bir derttir. Hiçliğe geçiş ise hayattaki tek mutluluktur der.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 Çağımız insanların büyük çoğunluğu böyle düşünmekte böyle hissetmektedir. Bu, bu insanlardan bazılarının düşünce ve hayal güçlerinin felcini bir felsefe diye ilan etmeleri ise bu insanların yaşamın sorusunu görmemek için balı yalamaya sürdürenler grubundan ayırmaz.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 4. Bölüm Benim grubumun insanları kendilerini o korkunç çelişkiden çeşitli şekillerde kurtarıyorlardı. Aklımı ne kadar zorlasam da bu 4. çıkış yolunun yanına bir de 5. yol koyamıyordum. Sadece bazı çareler vardı. Bu çarelerden biri yaşamın saçmalık ve dertlerden oluştuğunu, boş olduğunu ve bu yaşamı sürdürmemenin daha iyi olduğunu kavramamaktı.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 Ciharet hep aynı şeydeyiz, şeyleri söyler ve eğer bilmediği bir şey karşısına çıkarsa onun saçma olduğunu söyler. Aslında insanlık bir bütündür. Yani yaşamış olan ve yaşayan tüm insanlar sanki hayatın anlamını kavramış gibi davranırlar. Çünkü onu kavramamış olsalardı yaşayabilmiş olamazlardı. Bilgeliğimiz ne kadar kesin olsa da yine de yaşamın anlamını öğrenmeyi bahsetmedi bize.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 Yakınımdaki insanların oluşturduğu dar çevreye baktığımda o soruyu anlayamayan birçok insan görmüştüm. Soruyu anlamış ya da anlamaya çalışan birçok insan ise yaşamın sarhoşluğu içinde onu susturmuştu. Diğer yandan onu anlayan ve yaşamlarına son verenlerle ne kadar kaçmaya çalışsalar en sonunda onu anlayan ve yaşamlarını çaresizlik içinde sürdürme zayıflığını gösterenler de vardı. Bu tahsilli, zengin ve avare insanlarla oluşan, benim de dahil olduğum dar çevrenin bütün bir insanlık demek olduğu yanılgısı içinde yaşamıştım. Bir zamanlar yaşamış ve şimdi yaşamakta olan milyonlarca insan birer insan değil, sanki bir tür hayvandı. Allah'la birleşme. Tahsillerin ve bilgelerin temsil ettiği şekliyle, yani akıl yoluyla elde edilen bilgi yaşamın anlamını inkar etmektedir. İnsanlığın büyük bir bölümü ise bu anlamı akla dayandırılmamış bilgide görmektedirler. Akla dayandırılmamış bu bilgi ise inançtır. Yani benim reddetmem gerektiğine inandığım inanç bir ya da üç türlü, üçlü bir tanrıya dünyanın altı günde yaratılmış olduğuna, şeytana, meleğe ve benim aklımı kaybettiğim, kaybetmediğim sürece kabul edemeyeceğim her şeye duyulan inanç.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 Diğer insanlara olduğu gibi bana da yaşamın anlamına ve yaşama imkanına inanç vermişti. Başka ülkelerin insanlarına, çağdaşlarıma ve ölmüşlere baktığımda yine aynı şeyi görüyordum. İnsanlığın başlangıcından itibaren yaşamın olduğu her yerde yaşama imkanına ve iradesini inanç veriyordu. İnancın ana çizgileri ise her yerde hep aynıydı. Allah'ı bulmak gerek. İnanç hangi cevapları verirse versin, bu cevapları kime verirse versin, inancın verdiği her cevap insanın ölümlü varlığına sonsuzluk anlamı katıyordu. Yani acılarla, fedakarlıklarla ve ölümle yok olmayan bir anlam. Bu demektir ki yaşamanın anlamı ve imkanı yalnızca inançta bulunabilir. Peki inanç nedir? Şunu kavradım ki, inanç yalnızca görülmeyen varlıkların açığa çıkması, yalnızca vahiy değildir. Bu inancın özelliklerinden yalnızca birinin tanımıdır. İnsanın Allah ile ilişkisi değildir. Önce inancı sonra Allah'ı tanımlamak gerekir. Yani Allah aracılığıyla inancı değil dini kabul inancın çoğunlukla insanın Allah ile ilişkisi ve insana söylenmiş olan şeylerin kabul edilmesi olarak anlaşılır. Oysa inanç insan yaşamanın ya da anlamının öğrenilmesidir.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 Akılla onu sınamaya başladığımda aklın ışığı karşısında o zamana kadar geçerli olan bütün açıklamalar silinip gitti. Ve ölümlüğe inanmaya son verdiğim zaman geldi artık. Bildiğim şeylerin akla yatkın temellerine dayanarak kendime yaşamın anlamını verebilmek, verebilecek bir açıklama çıkarmaya başladım. Fakat bir açıklama bulmak mümkün olmuyordu. İnsanlığın en seçkin bilgeleri ve dehalarıyla aynı sonuca ulaşıyordum.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 Onlar olmazsa yaşamın kendisi de olmaz. İnsanlığın bütün bu düşünce emeğini bir yana atarak her şeyi yeni baştan kendi düşüncelerime göre kurmak istiyordum.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 Her şeyden önce kutsal metinlerden ve çevremde yaşayan dindar insanlardan başlayarak Hristiyanlığı incelemeye koyuldum. Doğal olarak her şeyden önce kendi çevremdeki inançlı insanlara yöneldim. Ardından bilginlere, ortodoks ilahiyatçılara, papazlara, yaşlılara, ye yeni aklıma, akıma mensup ortodoks ilahiyatçılara... Ve hatta yeni Hristiyanlar diye nitelenenlere yöneldim. Hani şu mutluluk ruhun kurtuluşu inancına bağlıdır diye vaaz edenlere. Bu dindar insanlara bağlandım ve onları yaşamın anlamını için, anlamı içinde gördükleri inançlarının nelerden ibaret olduğu konusunda sorguya çektim. Akla gelebilecek her türlü itirafta bulunduğum ve her türlü zihniyet kavgasından uzak durduğum halde bu insanların inancını kabul edemiyorum. Onların inanç diye nitelediklerini ve kabullendiklerini bir açıklama değil, daha ziyade yaşamın anlamının bir çeşit yok edilişi olduğunu görüyordum.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 İnanç öğretilerine bana ne kadar sık ve ayrıntılı anlatılıyorsa, ben de onların karma karışık kafalarını o kadar iyi tanıyor ve onların inancında yaşamın anlamına dair cevap cevapları bulma ümidini tamamen kaybediyordum. Bana itici gelen inanç öğretilerinin açıklanmasında bana hep yakın gelen gerçeklere birçok yararsız ve mantıksız şeyler karıştırmaları meselesi değildi.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 Bana yokluğun, hastalığın ve ölümün verdiği korkuyu yok edecek bir yaşın duygusuna sahip olduklarını açıklayacak davranışlar gerekliydi. Ancak o davranışlar beni onların samimiyetine inandırabilirdi. Fakat bu tür davranışları benim çevremdeki inançlı kişilerde görmüyorum. İlginçtir ki bu davranışları çevremde en inançsız denilebilecek insanlarda görüyorum. Böylece benim için bazı şeyler açıklığa kavuştu. Bu insanların inancı benim aradığım inanç değildi. Onlara inanan inancı inanç değil sadece hayatın epikürcü zevklerinden biriydi. Anlamıştım ki bu inanç insana teselli veremezdi. Belki ancak ölüm döşeğinde pişmanlık duyan birine yararlı olabilirdi.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 Zevk ve sefa dolu bir yaşam, anlamsız ve kötüydü gerçekten. Bu yüzden yaşam kötü ve anlamsızdır cevabı genel olarak insan yaşamına değil benim yaşamıma aitti. Daha sonraları Hristiyanlıkta bulduğum gerçeği yani insanların ışıktan çok karanlığı sevdiğini, karanlık işlerle uğraşanların ışıktan nefret ettiklerini ve yaptıkları işlerin aydınlığa çıkmasından korktukları için de ışığa doğru ilerlemediklerini kavradım. Açık ve net olan bir gerçek vardı ki yaşamın anlamını kavramak için her şeyden önce yaşamın anlamsız ve kötü olduğunu kavramak gerekiyordu. Ben de ne diye uzun bir süre böyle apacık bir gerçeği görmeden dolaşmıştım bilemiyorum. İnsan eğer insanlığın yaşama hakkında düşünmek ve konuşmak isterse birkaç asalağın yaşamı üzerinde değil insanlığın yaşamı üzerinde düşünmek ve konuşmak zorundadır. Bu gerçek 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi bir gerçektir. Bunu ben görememiştim. Çünkü 2x2'ye eşittir 4 olduğunu kabul etseydim kendimin iyi olmadığını kabul etmek zorunda kalacaktım. Oysa kendimi iyi hissetmek benim için 2x2 yani 4'ten daha önemli ve daha gerekliydi. Ancak şimdi iyi insanları sevmeye başladıktan ve kendimi nefrete layık bulduktan sonra gerçeği kabul ediyordum.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 oluşlarına imkan veren yaşam şartlarının içinde bulunmaktadır. Biliyorum ki eğer onlar bunu yapıyorlarsa mutludurlar ve yaşamları kendi yaşam kurguları içinde tutarlı ve mantıklıdır. Peki insan ne yapmak zorunda? O da tutarlı ve mantıklıdır. Peki insan ne yapmak zorunda? O da yaşamın içinde tıpkı hayvanlar gibi mücadele etmek zorundadır.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 bu iradenin anlamını kavramak, ümidine sahip olmak istiyorum. Her şeyden önce onun istediklerini yerine getirmek, bizden isteneni yapmak zorundayız. Eğer o benden isteneni yapmazsam, bu durumda benden istenen şeyi asla kavrayamam. Bunun sonucunda da hepimizden bütün bir insanlıktan isteyeni ise hiç kavramam. Allah'ı arayış... Akıl yoluyla edinilen bilginin insanı yanılgıya götürdüğü görüşü verimsiz düşüncelere kapılmak hatasına düşmemem noktasında bana yardımcı oldu. Gerçeğin bilgisinin ancak yaşam koşuyla bulunabileceğine emin olmam beni yaşamım doğruluğundan şüpheye çağırdı. Beni kurtuluşa götüren yol ben merkezciliği kavramam ve yalnızca bunun gerçek yaşam olduğunu anlamam olmuştu. Anladım ki ben eğer hayatı ve anlamını kavramak istiyorsam bir asalak gibi hayatı sürmek istemiyor ve gerçek yaşamı istiyorsam gerçeklerin ayrımına varmış insanlığın onda verdiği anlamı kavradıktan sonra bu hayatla birleşmek ve onu incelemek zorundayım. Tam o sıralarda başıma ilginç bir olay geldi. Yaşamıma bir kurşunla mı yoksa bir ilmekle mi son vereyim diye düşüncelere daldım. Daldığım yıl kalbim bahsettiğim bu düşünceler nedeniyle hüzünlü bir, duygulu, bir duyguyla dağlanıyordu. Eğer bir, bu duyguya bir isim vermek gerekirse Allah arayışı diyebilirim. Bunun en içten inancımla tekrarlıyorum. Bu Allah arayışı düşünceyle değil duyguyla ilişkili bir arayıştı. Bu bir korku, bir terk edilmişlik, bir yalnızlık duygusuydu. Evrenin ortak yerinde belli belirsiz bir yardım beklentisinin ne umudunun duygusuydu. Allah'ın varlığını ispatlamanın olanaksız olduğuna iyice inanmıştım ben. Çünkü Kant bunu ispatlamanın mümkün olmadığını ispatlamış ve ben de bunu anlatmıştım. Yine de her şeye rağmen Allah'ı arıyor, onu bulacağıma mı umuyordum. umuyordum. Aradığım ve bulamadığım Allah'a adet olmuş bir dua ile yönelmekten de geri kalmıyordum. Bazen Kant'ın ve Schopenhauer'ın seslendirdiği Allah'ın varlığının ispatlanamazlığı hakkındaki gerçekleri tartıp ölçüyor. Bazen de bu gerçekleri çürütmeye çalışıyordum. Bunun sebebi...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 Çok farklı taraflardan bakarak hep şu sonuca varıyordum. Ben sebepsiz ve anlamsız olarak dünyaya gelmiş olamazdım. Kendimi benzer durumda hissettiğim gibi yuvadan düşmüş sırtüstü yatan bir yavru kuş da olamazdım. Hem öyle olsa bile yuvadan düşmüş sırtüstü yatan bir kuşcağız yüksek çimenlerin arasında ütüyordu. Ütüyordum çünkü annemin beni yüreğinin altında taşıdığını, ısıtıp beslediğini, sevdiğini biliyorum. Nerede o anne? Ben eğer doğurulmuşsam kim doğurmuştu beni? Birinin beni severek dünyaya getirdiğini kendimden saklayamam ki. Peki bu birisi kim? Yine Allah. Sebepsiz bu dünyaya gelemezdim. O benim arayışımı çok iyi biliyor. Çaresizliğimi ve savaşımı da görüyordu. O var dedim. Kendi kendime ve bunu kabul etmem yetti. O anda yaşam içimde kıpırdandı ve ben varlığın imkanını, sevincini hissettim.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 Ya benim aradığım yaratıcı kavramı? Peki bu kavram nereden geliyor diye sordum kendi kendime. Bu düşünceyle birlikte içimde yaşama sevinci dalgalanmaya başladı. Çevremdeki her şey yaşam gücü ve anlam kazandı. Fakat sevincim yine uzun sürmedi. Akıl işlemeye devam ediyordu. Bir yandan Allah tasavvuru Allah değildir diyordum kendi kendime. Sonra da tasavvur benim içimde cereyan eden bir şeydir.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 Bana geri dönen bu yaşam gücü yeni değil, yaşamamın ilk günlerinde bana eşlik eden en eski güçtü. Her bakımdan en eskiye, çocukluk ve gençlik yıllarımın görüşüne yani beni meydana getiren ve benden bir şeyler isteyen iradeye inanmaya geri dönmüştüm. Yaşamamın tek ve başlıca amacımın, amacının daha iyi bir insan ve bir irade ile büyük bir uyum içinde olmak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Bu inadenin ifadesini benden sakla duran ve uzak bir geçmişte bütün insanlığı kendi düsturu haline getiren şeyde bulacağım düşüncesine dönmüştüm. Yani kısacası Allah'a inanmaya, ahlaki bir mükemmelleşmeyi ve yaşamın anlamını bahşeden geleneğe dönmüştüm. Yalnız bir şey farklıydı o zaman bütün bunları bilinçsizce kabulleniyordu. Şimdi ise artık bu olmadan yaşayamayacağımın farkındaydım. Başımdan geçenleri şöyle ifade edebilirim. Ne, ne zamanda bilmiyorum. Neresi olduğunu bilmediğim bir sahilde beni bir kayağı oturttular. Ve sonra kayığı karşı kıyıya yönelttiler. Kü, kürekleri elime verip beni yalnız bıraktılar. Küreklerle elimden geldiği kadar uğraştım ve ilerledim. Ancak ben açıldıkça beni o bilmediğim yere götüren akıntı da şiddetleniyordu. Ulaşmam gereken hedeften farkında olmadan uzaklaşıyordum. Etrafımda benim gibi akıntıya kapılan birçok kürekçinin olduğunu gördüm. Bazıları durmadan kürek çekmeye devam ederken bazıları küreklerini çoktan fırlatıp atmıştı.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 Tam da akıntının ortasında aşağı doğru giden kayık ve gemilerin kalabalığında yönümü iyice kaybettim. Her yanımda tayfalarının neşeli zafer çığlıkları attığı yelkenliler, gemiler ve kürekli kayıklar geçiyor. Akıntının aşağılarına doğru giderlerken bana başka bir yön yok diye sesleniyorlardı.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 Tolstoy'un derlediği Hz. Muhammed'in Kur'an'a girmeyen Hadisleri Risalesi'nin orijinal Rusça baskısı. Kitabımızın en sonunda yer alıyor.